defa aldık. Artık akraba, akraba aldık. Örneğin söylediği gibi bize zaten artık ettiler. Böyle anlar günlerinde de. bazen, bazen asıl kurudan dağılacaklara savuruyoruz. Dirileşiş dingeleyen sözlerimiz mahkeme vakıları da gelince de şarkı Bazı resmi kurumla geçirelim çok öbürkü bir, bir planlar Büyük bir duyuyla canında medit verip, Kralon'un can adını biz buradan da ayrıca savunabilir miyiz dersiniz? Savurduğumuzu sanırız ama sözde kalır. Sözde kalmasak, somut bir savunma olsak. Arak kardeşimiz geçen seneki sözleri kullanmışlar. Yıllardır çoğalan mühürlerimizle bazen İçimizden yükselen bir hissin sesi olsunlar. Ben bu dünyanın canını çerçevesi bildirmek baba istiyorum. Babamın üstü var bir tane, onu kırmak, parçalamak istiyordu. Ben, ben üstünü şey sevmiyorum, ben, ben insanları sevmiyorum. Böyle bir sığırmış halı ve bu kutsuzluğun sürebilmeyi içindeyken, en sevdiğimizi sanki bir, bir daha, daha bir daha, daha, daha öldürülüyor olmuşlar diyordum. diyordum. Size mı, o kadar netmanıyla da misafirini almışlar ki bir kafesin içine de gitmişler, oyalanmışlar, göz göre göre yalalar söylemişler, resmen ana yetmişler, hiçbir çıkış kokusunu bırakmamışlar. Dizi bilirsin o saygınızı ne yapardınız? Hırsızlik cinayetinde artık can, çeşit çeşit kurumlardaki tek tekerlikler soruluyor. Size böyle davranmalar, size davran ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Sizi bilmeyiz ama biz sadece mahkumelere ve mezarlıklara gidiyoruz. O da tabii eğer varsa. Kiminle bir kamerine de gitmiyoruz. Yüzleşmek için, gerçek bütün boyutlarıyla ile görebilmek için gidiyoruz. Değerle de bu tür cinayetlerden daha asla, asla işlenmesin. Gelecek bir şeylerden bir tanrı yaşamasın, taşınmasın. Ve... Yine burada dört yıldır sorduğumuz sorulara yanamam. Ama artık öğrendiğimiz bir şey var. Bu tür cinayetlere artık siyasi cinayet, Lee Charles gibi sözlerle kazanmamız. Çünkü var olan yasalar şimdilik yetersiz kalsa da bunların insanlar karşılaştırsalar karşısında ne diye biliyoruz. Meşgulden kurtulduk. Artık bir adımız var. O dönüşü biliyoruz ama bu cinayetleri kimlerin hayata geçireceğini bilmiyoruz. Bilmek istiyoruz. Görmek istiyoruz ve neredesiniz? Bülent için haber